Merhaba, Tema Vakfı ve WWF Türkiye İşbirliği ile 15 Eylül'de başlayan Avrupa Birliği destekli Türkiye'de iklim değişikliği politikası oluşturma süreçlerine sivil toplumun katılımının geliştirilmesi projesi kapsamında 7 bölgede belirlenen 7 ilde iklim değişikliği eğitimleri verilecek. Haydi iklimi Konuşalım sloganıyla yola çıkan proje koordinatörleri yerel sivil toplum örgütlerine bir gün sürecek iklim değişikliği eğitimi verecekler. Eğitimler kapsamında değişikliği ile ilgili temel belirlerin verilmesinin ardından iklim değişikliğinin bölgesel etkileri konuşulacak ve yerel sivil toplum örgütlerinin adaptasyon yani uyum süreçlerine nasıl katkıda bulunacağı ile ilgili atölye çalışması gerçekleştirecek. Eğitimlerin amacı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konularındaki bilgi ve deneyim zenginliğini oluştururken, aynı zamanda yerel sivil toplum örgütleri arasındaki iletişimi arttırmak ve yerel ulusal sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışma kapasitesini güçlendirmek olacak. İklim ve sivil toplum projesi kapsamında düzenlenen eğitimlerin zamanı, yeri ve Başka detaylar konusunda bilgiye tema.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Enerjide neredeyse tamamen kömüre bağlı olan Polonya'yı Avrupa Birliği yenilenebilir enerji düzenlemelerini ihlal etmesi sebebiyle ağır cezalarla Karşılaşması söz konusu Polonya'nın Avrupa Adalet Divanı'nın hukuk başdanışmanı Melchior Watelet, Polonya'nın sera gazı emisyonlarını 2020 yılına kadar 1990 seviyelerine göre %20 oranında düşürmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle ülkeye günde 61.280 euro ceza kesilmesi gerektiğini söyledi. Watelet, Polonya'nın kanunlarını yenilenebilir enerjiyi teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği müzakerelerine uyumlu hale getirmediğini ve Avrupa Birliği'ne bununla ilgili planlarını sunmadığını kaydetti. Avrupa Komisyonu'nun getirdiği davayla ilgili görüşü açıklayan Vataret, Polonya yükümlülüklerini sürekli olarak ihlal etmesi nedeniyle mahkemenin kararını açıklamasından itibaren günde 61.380 euro ceza ödemelidir dedi. Baş danışmanın görüşü nihai karar anlamına gelmese de Avrupa Adalet Divanı kararlarını genellikle bu görüşler doğrultusunda veriyor. Enerjide neredeyse tamamen kömüre bağımlı olan Polonya, Ekim ayında Avrupa Birliği'nin 2030 için yeni hedeflerini veto etme tehdidinde bulunmuştu. Varşova yönetimi en çok zarar görecek ülkelerin zararlarını telafi edecek bazı unsurlar üzerine anlaşmaya varılması üzerine geri adım atmıştı. Soma ilçesine bağlı Girce köyünde kurulması planlanan Termik Santral için yaklaşık 6000 zeytin ağacını kestiren şirket, Belediye işbirliği ile ilk aşamada 7500 fidan dikimi yapacak, zeytinlik kuracak. Yırca köyünde kurulması planlanan termik santrali işletecek Kolin Şirketler Grubu bünyesinde hidrojen AŞ, Belediyenin ilçede zeytinlikler oluşturması için hazırladığı projeye ortak oldu. Belediyenin örnek nitelikte belediye zeytinlikleri oluşturularak ilçede zeytinciliğin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı projeye destek veren şirket işbirliği protokolüne imza attı. Soma Belediye Başkanı Hasan Ergen'e ve şirket temsilcisi Zekeriya Aydın arasında imzalanan işbirliği protokolüne Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı'yla tanıklık yaptı. Ergen'e imza sonrası yaptığı açıklamada Projeyle Soma halkının çevre ve orman ve ağaç sevgisi konusunda bilinçlendirilmesi, belediye arazilerinin ağaçlandırılması ve örnek nitelikte belediye zeytinlikleri oluşturularak ilçede zeytinciliğin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Ağacını koruyan bölge halkı bilinçsiz ve daha önce ağaç kesen şirket bilinçli ve bilinçsiz halka ağaç sevgisi aşılayacak. İroninin yanı sıra bana bu hareketi Şirketin imaj temizleme girişimi gibi geldi doğrusu. Meselenin sadece zeytin değil iklim değişikliğine neden olan kömür olduğunu sanıyorum. Asla kabul etmeyecekler gibi görünüyor bu mücadelenin içerisinde. Devlet su işlerinin 5 ay önce durdurulan Ulusu Barajı inşaatına tekrar başlayacağını ilan etmesi tepki görüyor. Ulusu projesinde bölgede sosyal, kültürel ve ekolojik felaketlere neden olacağını belirten Hasan Keyfi Yaşatma Girişimi Çatışma riskine de dikkat çekti. İdris Emen'in radikaldeki haberine göre Dicle Nehri üzerinde 2010 yılında yapımına başlanan Ilısu Barajı'nın inşaat faaliyeti devam ederken iki müteahhit PKK tarafından kaçırılıp daha sonra serbest bırakılmıştı. Ancak Ağustos 2014 tarihinde baraj inşaatında çalışan işçiler güvenlik gereksesiyle topluca istifa etti ve baraj inşaatı da durdu. Ancak DSE'yi Kasım ayında yaptığı bir açıklamayla, Ilı Barajı için işçi alımlarına tekrar başladığını ve inşaat süresince güvenlik önlemlerinin arttırılacağını bildirdi. Yaklaşık 5 ay aradan sonra yapımı için tekrar start verilen Ilı Barajı'nın bölgede çatışmalara neden olabileceği endişesini aktaran Hasan Keyfi, Yaşatma Derneği ve baraj inşaatının başlatılmaması gerektiğini savundu ve şu açıklamayı yaptı. Yıllardır su sıkıntısı artan Irak'ı, Dicle suyunun önemli bir kısmını sulamak için geri tutarak daha zor durumda bırakmayın. Barajlar gibi büyük su yapılarının çelişki ve çatışmaları körükleyebileceği son aylarda Irak'taki savaşta yaşandı. Biz özellikle Türkiye, Irak, Orta Doğu ve Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının ve diğer siyasi karar temsilcilerini Ilı Su Barajı ve HES projesine karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu projenin sadece dar bir şirket çerçevesi ve merkezi çözümler düşünen Hükümet kanadında faydası olduğunu biliyoruz. Bunun dünya mirası içinde büyük bir kayıp olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Bundan dolayı Ilıso projesini durdurmalıyız. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.